şimdi engelli birisiyim. Evet. Ee, ve e, devlet bana mecburi kılmadı, yani mecbur olacaktım demediği halde e, isteğe bağlı sigortaya giriş yaptım. Yani bir bankayla anlaşmalı değil. Yani sosyal güvenlik kurumuyla e, tarımda, ekşeş adı altında, yani tarım işçisi olarak görüyorum da tam olarak ırk e, açısı da yapmıyorum ama ufak yani işlerle uğraşıyorum. Evet. E, devlet mecburi kılmadı yani ama ben İsvebali işte Sikortiye'ye giriş yaptım. Girme sebebim de işte ileride emeklilik, e, sağlıktan Hı. yararlanıyorum. E, veya hani Allah vermesin bilinmez. E, bir şey olursa bana çocuk çoluk arkada yararlansın ama evet. giriş yaptım. Pirim ödeyeceğim kendim. E, yeni giriş yaptım ama biri hoca Efendi söyledi ki e, bu faiz. ileride bu alacağınız para faiz olur. Faiz gibidir. Çünkü mecbur değil. Evet. Siz bu çıkartıya giriş yapmanızı devlet istememiş. Siz girmişsiniz dedi. Bu konuda hocam bir şeyler söylerse memnun olurum. Hay hay yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Kardeşim önüne gelen fetva veriyor. Bu şey mi ya? Yani efendim işte e, sigorta yaparsanız alacaksınız fa faiz Niye faiz olsun? Yani parayı faize mi yatırdı Osman Bey? Hayır. Şimdi bak faizin bir tanımı var. Faiz... Hocam yani, ben de onu isteyecektim. Faizin bir tanımını da yapalım bu sorunun cevap önünde ve arkasında. Yani, daha güzel olacak. Şimdi e, millet doktora giderken doktorun iyisini uzmanlığı arıyor. Ya Dinin konularda da işi bilen adama sormak lazım. Önüne gelen fetva verince böyle kafalar karışıyor. Bir de kitaplardaki bazı bilgileri aynen aktarmak. Ee, doğru değildir. Yani işin ayet hadise dayalı, fıkıh kurallara dayalı, günümüze göre anlayabilecek, yorumlayabilecek bu işin eğitimini hmm. almış, tahsini yapmış kişilere sormak lazım. Şimdi faiz dediğimiz şey şudur. Ben bir ev almak istiyorum. Alacağım evin fiyatı 200 bin lira. Benim 150 bin lira para, param var. 50 bin lira ihtiyacım var. Size, size size geliyorum. Yani sizin de paranız var. Biliyorum yani. Diyorum ki Furkan Hoca ben bir daire alacağım. 150 bin liram var. Benim 50 bin liraya ihtiyacım var. Bunu da inşallah bir sene içerisinde en kısa sürede en geç bir sene içerisinde en Hı -hı. kısa sürede de bunu size ödeyeceğim. İşte şöyle şöyle şöyle de gelirlerim var. Ama şu anda nakitim yok. Bana bir 50 bin lira verin. Bana bir 50 bin lira verin diyorum. Siz de diyorsunuz tamam kardeşim ben size 50 bin lira veririm ama bir sene sonra 55 bin lira alırım. 52 bin lira alırım. 60 bin lira alırım. 50 bin 100 lira alırım. Bu 50 binin üzerine ne kadar fazla alırsanız o fazlalık faizdir. 100 lira da faiz, faizdir. 50 lira da faizdir. 2 bin lira da 5 bin lira da 10 bin lira da alsanız faizdir. Yani borç para veriyorsunuz. Borç, para. Ve onu geri alırken fazlasını almak üzere baştan anlaşıyorsunuz. Yani parayı vadeli satıyormuş gibi bir şey. Evet. Karşısında. Yani borç para veriyorsunuz. Belli bir zaman sonra geri alırken de fazla almayı bu yüzde üzerinden olabilir. Sabit olabilir. Yani dersiniz ki yüzde bir fazlasını alırım. Veya işte bin lira fazlasını alırım. Bu faizdir. Şimdi gelelim sigortaya. Ben Zorunlu değilken Siborta oldum diyor Banka da değil diyor mesela Olabilir Yani ne yapıyorsunuz Siz parayı veriyorsunuz ee, Orada bir faiz sözleşmesi Yani ben bir ay sonra 5 sene sonra 15 sene sonra Senden verdiğim e, Paranın şu kadar Karşına faiz alırım demiyorsunuz Bu bir sosyal yardımlaşma dayanışmadır Efendim işte Sizin paranızı çalıştırıyor Hı hı bu e, özel de olsa aslında kanunla çıkartılmış bir sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Evet hocam. Yüksek Kurulu'nun her türlü sigortanın e, emeklilik sigortası, otomobil sigortası, ev sigortası, hayat sigortası dahil bir faiz sözleşmesi olmadığı sürece caiz olduğu yönünde Dinişay Yüksek Kurulu'nun kararı var. Onun için e, bu Osman Bey miydi? Osman, evet, Osman Bey. Osman Bey. Hocam. Osman Bey e ee, devam etsin.